Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. Kutbul Arif' eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Gazaba karşı sabır. Ey yazis kardeş. Ey din yolunda bana yardımcı yoldaş. Hakdihala sana ve bana yardımını yoldaş kılsın. Öfke bir ateştir, öyle bir ateş ki onu ölçen cezasını görür. Önlem alınmazsa uygun ortam bulduğunda düştüğü yeri yakar. Sonra onu söndürmek mümkün olmaz. Her şey ahşap evlerin, rüzgarın da etkisiyle bir anda yanıp küle dönmesi gibi olur. Öfke ateşi nefsin arzularıyla birleştiğinde Allah korusun. İnsanı kâfir eder. Adam öldürtür, kan döktürür. Elinden gelen, gücünün yettiği kötülükleri yaptırır. O halde öfke ateşin çıktığında onu sabrı cemille karşılayıp korku suyuyla söndürmek gerekir. İnsanlara zarar vermemek için öfkeyi bastırıp onu yenmeye çalışmak gerekir. Aktayla öfkesini yenene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 Âli İmran Suresi, 134. ayeti i Kerime'de, şöyle eder. Onlar ki, hem bolluk, hem de darlık zamanında harcarlar. Öfkelerini yenerler, ve insanları affederler. Allah, iyilik yapanları sever. resul Ekrem Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. İnsan, Öfkesini yener, gücü yettiği halde öfkelendiği kimseden intikam alıp nefsini memnun etmez ve sabrederse Allah gönlünü imanla doldurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurur. Cehennemde büyük bir kapı vardır. Nefsi için öfkelenip insanlara kızanlar bu kapıdan cehenneme atılır. Hak Teâlâ, öfkelendiğinde sabredenin, kendisine hakim olup, karşısındakinin onurunu kırmayanın, kimseyi azarlamayanın, incitip vurmayanın, suçluyu bağışlayanın, ne kadar suçu varsa bunu yüzüne vurmaz. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer rivayet eder. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Ya Resûlullah bana öyle bir amel söyle ki hem az olsun hem de gönlümü dertten kurtarsın dedim. Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem suçlunun suçunu affet. Suçlu olanı bağışlayıp affedersen Allah mahşerde suçun ne kadar büyük olursa olsun seni affeder buyurdu. Sorumu tekrarladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye kızma, sabret buyurdu. Bir daha sordum. Öfkeni yen dedi. Sonra ya Resulallah beni Hak Teala'nın gazabından ne kurtarır dedim. Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ömer, öfkelendiğinde sabredip sinirlerine hakim olan, kızıp bağırmayan kişi Allah'ın gazabından emin olur. Allah ona rahmet eylesin. hasan Basri şöyle der. Kişi öfkelendiğinde öfkesini yenmeyip karşıdakine vurursa durup dururken cehenneme atlamış gibi olur. Kızdığı, ister insan isterse hayvan olsun fark etmez. Öfkelendiği ve hatrını kırdığı salih bir kişi ise Allah korusun. Haktiğe ala kızan kişiye düşman olur. Öfkeleneni rahmetinden mahrum edip cehenneme atar. Daha sonra onu teselli ederim diyerek kalp kırmak olmaz. Öyle olur ki. Hatır alıp teselli edemezsin. Gönül öyle bir şey ki, Hak Teâlâ onu kudretiyle yapmıştır. Allah'ın yaptığını, Öfke ateşiyle yakıp yıkmanın ne anlamı var? Aklı başında olan, Kimseye öfkelenmez. Sinirlerine hakim olup sabreder. Kimseye dokunup zarar vermez. Ey aziz kardeş! Öfkelenmek, çözümü zor bir meseledir. İnsan sabretmeyip öfkesine teslim olursa, karşısındakine zarar verdiği gibi, kendisi de kafir olabilir veya daha müşkül bir duruma düşer.